1759 numaralı konu Hazreti Ali'nin bir hutbesinde Hazreti Peygamber'den nakiller yapması. Evet, İbrahim et babası şöyle anlatıyor: Hazreti Ali bir gün bize bir hutbe irat ederek şunları söyledi: Kim biz Ehli Beyt'in yanında Allah'ın kitabından ve zekat ve diyet olarak verilen develerin yaşlarıyla yaralama hükümlerini kapsayan bir sayfeden başka bir şey bulunduğunu iddia ederse o yalan söylemiştir. Bu sayfede Hazreti Peygamber şöyle buyurmaktadır: Ayr Dağ'ından dağına kadar olan yerler Medine'nin kendisine saygı gösterilmesi gereken haremidir Kim burada herhangi bir suç işler ya da suç işleyen birisini saklarsa Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun Allah Teala kıyamet gününde ondan ne tevbeyi ve ne de fidyeyi kabul eder kendisini babasından başkasına isnat eden babasını inkar eden kişiyle efendisinden başkasına intisaba kalkışan köle de Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın Allah Hala kıyamet gününde bunlardan da tevbe ve fidyeyi kabul etmez, Müslümanların zimmet ve teminatı birdir, onların en güçsüzleri dahi diğerleri adına bir kişiye teminat verebilir.